Yakın yok dedi de cihattan gayrı Yakın yok dedi de cihattan gayrı Gördüm Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve's-salatu ves men bu'it bis-seyfi rahmeten lilâlemîn Amma ba'd Kalbin selameti Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Kalplerindekinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Ve onlar derler ki, hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Araf 43 Kalbin selameti, kalbi nefretten, kinden, hasetten ve suizandan selametli kılmak. Selametli kalbin faydaları Cennet ehlinin sıfatlarından birisi şöyledir. Allahü Teala dedi ki, Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşler üzerinde karşılıklı oturan kardeşler olacaklar. Hicr 47 Hayırın, takvanın, itaatın ve düzelmenin anahtarıdır. Ayrıca dünyanın derdine ve kederine karşı kul için rahatlık ve zihin açıklığıdır. Günahların bağışlanmasının nedenlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ''Ameller her perşembe ve pazartesi günü arz edilir. Allah o gün her mümin kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder ve der ki, ''Bu ikisini barışıncaya kadar terk edin.'' Müslim rivayet etti. Gıybet, dedikodu ve casusluk gibi bazı günahların önünü keser. O yüzden kim kalbini selametli kılarsa, bu gibi günahlarla arasına bir perde iner, böylece vesvese ve suizandan korunmuş olur. Kıyamet gününde selametin nedenlerindendir. der. Allahü Teala dedi ki o gün ne mal fayda verir ne de evlat ancak Allah'a kalbi selim temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. Şuhara 88-89 İbni Kayyim Rahimahullah dedi ki selametli bir kalbin ve gafil ve ahmak bir kalbini arasındaki fark şudur. Selametli kalp Şerri bildikten sonra onu arzulamaz. O yüzden kalbini şerri istemekten emin kılar. Çünkü o şerri tanır ve bilir. Bu ise tam tersi olan gafil ve ahmak bir kalbin zıttıdır. Selametli kalbi güçlendiren şeyler. Allah'a dua etmek ve ondan kalbi selametli kılmasını istemek. Allahu Teala dedi ki, Rabbiniz buyurdu ki, Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Gafir atmış. Kötülük yapanı bağışlayıp affetmek, ve onlarla uğraşmayı bırakmak. Zira bununla Allah'ın mağfireti arzu edilir. Allahü Teala buyurdu ki bağışlasınlar, af göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Nur 22 Dünyanın alçaklığını hatırlamak ve onun için yarışmayı bırakmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi ''Dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi, sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi, sizi de helak etmesinden korkuyorum.'' Müttefekun aleyh. Kişi başkalarının kusurlarıyla meşgul olmaktansa, kendi nefsiyle meşgul olup onu takip etmelidir. Zira nefsinde bulunan yanlışları görmesi, başkalarının yanlışlarını affetmede kendisine yardımcı olur. Peygamberlerin türlü eziyetler görmelerine rağmen, insanların hidayetleri için nasıl çabaladıkları ve onlara karşı ne kadar merhametli oldukları hatırlanmalıdır. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin. Bu infografik İslam Devleti'nin resmi gazetesi olan Nebe Gazetesi'nin 138. sayısından alınmıştır. İlim <gülüyor> kapısında Nedim hak diyen alim kulları Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok dediği de cihattan gayrı Yakın yok dediği de cihattan gayrı